Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehdihillahu fele mudilleh ve men yudlil fele Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd feinne istaqal hadîs kitabullah ve <imente> hayral hadîyi hadîyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Sayıh tefsir dersimizde 45. sure, El-Casiye suresindeyiz. Mekke'de nazli olmuştur, 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, Hamîm. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a, bu şekilde hurufu mukatta gelen ayetlerin Allah'ın yeminlerinden ve isimlerinden birisi olduğunu söylemiştir. İki, kitabın indirilmesi aziz, hakim olan Allah'tandır. Evet, burada Allah'ın kelamı, kitap, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı olduğuna delildir bu da. Allah'tan olan bir şey mahluk olamaz, cehmiyeye, reddiye vardır bu ayette de. 3. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. 4. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. 5. Gece ile gündüzün ardarda gelişinde, Allah'ın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. Kataderailullah bu ayette geçen ve tasrifu'r riyah kavli rüzgarlar dilerse rahmet dilerse azap kılar demektir. Yani dilediği gibi yönlendirir. demektir dedi. 6 işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar Allah'tan ve o ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? Evet Allah azze ve celle iman için kainattaki delilleri kullarına getiriyor misal veriyor. Yani bunlar kişiyi imana yönlendirmesi gereken şeylerdir. İnsanlar Allah Azze ve Celle'ye iman edecek, fıtratta yaratılmışlardır. İşte kainatta gördükleri bu hadiseler de Allah'ın varlığının delillerindendir. 7. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkese veil olsun. Atâ bin Yasar Raymullah dedi ki, veil cehennemde bir vadidir. Şayet bir dağ onda yürütülse sıcağından erir. Evet, vel olsun sözü işte yazıklar olsun şeklinde de tercüme ediliyor Türkçede. Fakat burada vel ile kastedilen cehennemde bir vadidir. Selef'ten gelen ekser rivayetler e, bunu gösteriyor. Burada efakin esim Efak ifk kelimesinden geliyor. Yani çokça ifk yapan, ifk biliyorsunuz Ayşe radıyallahu anha'nın e, e, imtihan edildiği bir fitneydi. İftira hadisesi, Nur suresinde anlatılan olay. Ee, aynı köktür bu. Efak, e, burada gerçeği sürekli tersüz etmek genel bir sıfat. İşte biz ahir zamanda olmamız hasebiyle e, ta Nuh aleyhisselamdan beri her peygamberin kavmini uyardığı deccal de e, böyle bir sıfatta olacak. Gerçeği tersüz edecek. Hakkı batıl, batılı hak gösterecek. Deccal'in önünde daha pek çok Deccal'ler olacak diyor Nebi i bir rivayette 30 civarında bir rivayette 70 civarında Deccal'lerin olacağını bildiriyor. Yani bu ümmette de hak ile batılı birbirine karıştıran, hakkı batıl batıl hak suretine gösteren kendisine uyulan önderler olacak. Saptırıcı önderler olacak diye Peygamber-i uyarmıştır. Biz de şu an işte modern bilim adı altında söylenen yalanların alan dinine karşı tamamen zıt olan unsurların sanki hakmış gibi gösterildiği ve insanların büyük çoğunluğunun çok kahir ekseriyetinin bu sebeple küfre girdiği bir zamandayız. Şimdi burada ciddi bir vakayla insanlar çok önemsemiyor. Olayın farkında değil. Çok ciddi bir vakayla karşı karşıyayız. Yeryüzündeki bütün Müslümanların yaşadığı ülkelerde cemaatle namazlar yasaklandı. Ondan sonra izin verildiği zamanda ancak şeytanın istediği ve arzuladığı bir namaza izin verildi. Nasıl bir namaz? Maskeli ve mesafeli bir namaz. Bu Şayet mesela geçmişte hastalığın bulaşmasını yoktur diye gelen hadisleri tevil eden alimler vardı. Onlar katında bile küfür olarak nitelenmesi gereken bir durumdur. Namazı inkar demiyoruz bak. Namazı inkardan da beter bir durum. Namazın yasaklanması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmette ilk bozulan şeyin e, hüküm meselesi olacağını, Ebu Umami Radiyalan'tan gelen rivayette hüküm vesaire olacağını bildirmiş. En son terk edecekleri şeyin ise namaz olduğunu bildirmiştir. Ve e, yöneticileri dinleyip itaat etme sınırında namaz kıllıkları sürece kaydıyla bağlamıştır. Yani onlara karşı ayaklanmayalım. Bizim aleyhimize işte kayırmacılık yapacaklar vesaire bunlar söz konusu edildiğinde hayır aranızda namazı ikam ettikleri sürece hayır demiştir. Ümmet de bu konuda alimler de bu konuda icma etmiştir. Yani namazı terk ettikleri zaman, kılmadıkları zaman ikame etmedikleri zaman küfürleri sabittir. Burada tekfir etmeyen tehlikeli bir pozisyona düşer. Şimdi bizim sürekli batıl tekfire karşı çıkışımızla bu meseleyi birbirine karıştıran insanlar oluyor. Bakın Tekvir satması kitabında hatırlarsanız en son bölümünde ilk fitne hadisinin tahricine dair bir bölüm ayırmıştık. Yani çeşitli kanallarla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında meydana gelen bir olay. O olay iyi düşünülsün bakın. Orada bir adam söz konusu ediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu adamı övüyorlar. İşte savaşta şöyle yiğitlik gösteriyor. ibadette işte durmadan dinlenmeden işte ibadet namaz kılıyor, oruç tutuyor falan filan övüyorlar. Ben tanımıyorum, kimden bahsediyorsunuz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biraz sonra bu adam geliyor, mescide giriyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o adama diyor ki, sende neden şeytan siması görüyorum diyor. Sen az önce içinden buradakilerin en hayırlısı benim diye geçirdin mi? Ben zaten öyleyim diyor adam. Oradan gidince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabından cemaat ediyor ki bunu kim öldürecek? Ebubekir radıyallahu kalkıyor, gidiyor. Şimdi olayın buradan sonrası önemli bakın. Ebubekir radıyallahu kalkıyor, gidiyor. Adam namaza durmuş. Ve Allah Resulü namaz kılanları öldürmeyi yasakladı. Deyip geri dönüyor. Yani... Ebu Vekir için gayet mazeret olabilecek bir durum. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine küfür işleyen kimseler de, küfür söyleyen kimseler de şikayet zaman La ilahe illallah demiyor mu, namaz kılmıyor mu diyerek bu kayıtlarla öldürülmesini söylüyordu. Eğer namaz kılıyorsa öldürmeyin. Bu kayıtla söylüyordu. E bu adam da namaz kılıyor. Ve geliyor. Ey Allah'ın Resulü adam namaz kılıyordu. Belki Allah Resulü işte e, namaz kılan birisini öldürmemi uygun görmeyebilir düşüneyse böyle geliyor. Bunu kim öldürecek diyor tekrar. Ömer radiallahu kalkıyor. Ömer radiallahu kim? Dininde de şerit kurallara uymaz konusunda şerit birisi hatta biliyorsunuz Hudeybiye bir anlaşması imzalandığı zaman Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın bu uygulamasını çok sindirememişti. Orada da hissi davranmıştı. Ey Allah'ın Resulü işte bizler hak tarafı, onlar batı tarafı değil mi? Neden o zaman bunlara böyle bir taviz veriyoruz diye. Allah'ın emri böyledir. Diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mukabele ediyor. Böyle bir olayda yaşamış birisi Ömer radıyallahu O kararlılıkla gidiyor. Yani namaz kılsa da demek ki öldürülmesi emrediliyor. Gidiyor Ömer radıyallahu Fakat yine burada duygusal davranıyor Ömer radıyallahu O kadar güzel namaz kılıyor ki huşusu görünüşte huşusu o kadar mükemmel gözüküyor kıyamıyor. Ve geliyor. Burada bu duygusal davranış sebebiyle geri geliyor. Allah Resulü tekrar kimi öldürecek dediğinde Ali radıyallahu an kalkıyor. Bunu ben yaparım diyerek gidiyor. Bu sefer Ali radıyallahu an ki o adam çekmiş gitmiş. Bir daha da gören olmuyor onu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki şeyhat bunu öldürseydiniz bundan sonra ümmetimden iki kişi daha ihtilaf etmezdi. Burada iki tane önemli vaka, ümmetin e, imtihan edileceği vakaya işaret edilmiştir. Birisi, nasları tevildeki hata, ikincisi hislerle harekettir. İkinci hata hislerle harekettir. Şimdi, namaz kılan birisi, yani orada tekfiri söz konusu bu adamın. Namaz kılmasına rağmen öldürülmez. Mesela cehmileri düşün, bu adamlar namazla kılan kimseler. Selef imamları şunda icma etmişlerdir. Kim Kur'an mahluktur derse o kafirdir. Dinden çıkaran küfürle kafirdir. Zındıklık değil bak. İrtidat küfürüyle kafirdir. Onu tekfir etmeyen de kafirdir. Bunda icma etmişlerdir. Namaz kılsa da, oruç tutsa da. Bu kıblenin elinden sayılsa bile. Kıble, yani namaz kılanlardan birisi olsa dahi. Neden böyle? Çünkü... Mesela her Müslüman şunu bilir. Kur'an'dan bir ayet dahi olsa bir ayeti, Kur'an'dan ayet olduğunu bile bile bir kimse inkar etse o kimse kafirdir. Namaz kılsa da, oruçluysa da onun namazın, orucunun bir hükmü yoktur. Bazı meseleler dinde bilinmesi zaruri olan meselelerdendir. Temel asıl meselelerdendir. Bundaki inkar tevil kurtarmaz. Namaz böyle bir mesele. Bundan dışında kalan namazın dışında kalan meselelere gelince tevil müsaittir. İşte ikrah olabilir veya başka mazeretlerin söz konusu olabileceği şeylerdir. Ama namazı yasaklamak böyle bir şey değil. Bu sebeple kim bu olayı küfür olarak görmüyorsa bizim de onu tekfir etmemiz gerekir. Yani namazın yasaklanmasını kim küfür olarak görmüyorsa yok işte burada hastalık var falan filan bunların hiçbirisi gerekçe değil. Hastalık bugün çıkmadı allah Resul zamanında da vardı hastalıklar. Sonraki zamanlarda da vardı. Şimdiye kadar her zamanda vardı hastalıklar. Hatta savaş anında dahi namazın e, ertelenmesi, yani iptal edilmesi manasında söylüyorum. İptal edilmesi söz konusu değil. Korku namazını meşru kılmıştır Allah Azze ve Celle. Burada da bilmemek mazeret değildir. Mesela biz insanları kendi bildiğimiz ama insanların bilmekte öğrenmekte zorlandığı meselelerde cehaletten dolayı mazur görebiliyoruz. Yani bu tekfire mani bir durumdur. Ama namazın e, cemaatle kılınmasının bir İslam şehri olması, bunun farz olması, bütün İslam mezheplerinde e, zahiren bilinen bir gerçektir, hakikattir. Her ne kadar işte zamanımızdaki şu deccalleşmiş hoca geçinen kimseler, hatipler, Tam tersine çevirse de işi, işte hastalık zamanında namaz, cemaatle namaz kılınmasa da olur falan filan. Böyle şeyler söyleseler de açsınlar baksınlar kitaplarına. Yani şu pandemi yalanını uydurmalarından önce bunların kitaplarında ne yazıyordu? Dinlerinden öğrendikleri şey neydi? Namazın terkini küfür görmeyen mezheplerde dahi böyledir. Yani cemaatle namaz bir İslam şeridir. Bir ülkenin darül İslam sayılması... Biz kitap ve sünnete baktığımız zaman, yani davul İslam İslamoğlu'na hükmetmek, ezanın okunması cemaatle namaz kılınmasına bağlıdır. Ezan değiştirildi. Ezanlara işte temizlik, maske, mesafe, pisliğe temizlik dediler. Alkolle, necasetle yıkanmaya temizlik dediler. Pisliğin adını temizlik yaptılar. Hakkı batılla örttüler vesaire vesaire. Her neyse, olayları biliyorsunuz, şer'i boyutu budur. Yani mesele hastalığın bulaşmasına inanmak, inanmamak meselesi değil. Hastalığın bulaştığına inanmak, evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan mütevatir olarak gelen hadislerde hastalık bulaşması yoktur buyurulmuştur. İlim ehlinden bazı kimseler dahi burada tevil sahibidir. Bu sebeple bu konu tekfir meselesi değildir. Hiçbir zaman bu konuyu tekfir meselesi yapmıyoruz zaten. Hastalığın bulaştığına inanmak değil. Bu batıl bir inanıştır. Ehli İslam'dan bazıları hastalığın bulaştığına inanmış ama Allah'ın takdiriyle bulaşır demişlerdir. Bunlar da teylül edip de sapmışlardır. Ama bunlar kafir olmamışlardır bununla. Sapmışlardır, sapık olmuşlardır. Fakat namazın yasaklanması bütün ehli İslam indinde, ben Müslümanım diyen herkesin indinde sabit bir bilgiyle küfürdür. Açık bir küfürdür. Yani bundan daha açık bir küfür kimse ortaya koyamaz. Evet, şimdi yine Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'ın başka bir olayı var bu meseleyle ilgili. İman küfür meselesiyle ilgili biliyorsunuz. Hanife oğulları zekat vermeyi inkar ediyorlar. Yani Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam Allah Azze ve Celle, Allah'ın Resulüne verin zekatı diyor. O öldü, vefat etti. Artık zekat bizden düştü, tarz olmaktan çıktı diye inkar ettiler bunlar. Ebu Vekir radiyallahu anh de vallahi Allah Resulüne verdikleri tek bir dal, çubuk bile olsa, aynısını bana vermedikçe ben onlarla savaşırım dedi. Bunu da Ömer radiyallahu anh kaldıramadı. İlk önce itiraz etti biliyorsunuz. Ortada yani... Deliller var. Ben insanlarla La İlahe deyince, namazı kılınca, zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bukhari Müslim hadisi. Böyle de hadisler var. Ama burada işte bunlar namaz ehli. La İlahe İllallah Muhammed Resulullah diyen insanlar. Bundan dolayı nasıl savaşırsın? Ey Ebu Bekir, diyerek Ömer radıyallahu anh bu meseleyi anlayamıyor. Bir müddet anlayamıyor. Bu onun cemaatten ayrılmasına tabii ki sebep olmuyor. Ebu Bekir radıyallahu anh Hanife tekfir ediyor. Bunları mürtedler olarak görüyor ve onlarla savaşıyor. Ömer radıyallahu burada, evet anlayamıyor. Çünkü orada da hissi hareket ediyor. Bakın ilk ihtilaflardan bunlar. Ümmetin arasındaki ilk ihtilaflardan. Bir müddet sonra diyor ki, Ömer radıyallahu anh, Allah azze ve celle'nin müminlerin emiri Ebubekir radıyallahu anh'ın gönlünü açtığı şeye, benim de gönlümü açtı. Açtığını gördüm. Gönlüm benim de buna yatışmaya başladı. Sonradan anlıyor. Bu, burada Ebu Bekir radıyallahu anh haklıymış diyor. Evet, e, hislerle hareket, bir de açık naslara karşı teviller. Mesela Allah'tan açıkça bir ayet, açıkça bir nas, Peygamber aleyhisselatü vesselamdan açıkça bir nas bulunduğu zaman, buna karşı başka tevil yollarını tutmak, ümmetin saptığı meselelerden, birisi bu. Mezhepler bu yüzden ayrılmıştır. Teviller sebebiyle. Yani mezheplerin hepsi işte doğrudan kitap ve sünnete muhalif kimseler değil. Bir hadise muhalefet ederken başka bir hadisi tevhüle ederek böyle mezheplere ayrılmışlardır. Bakın ümmetin ihtilafa düştüğü meselelerden birisi bu olmuştur. Diğer birisi de hislerle hareket. Yani hislerine bakıyorsun işte bazı şeyler tekvir etmeni gerektiriyor. Hisler tekvir etmeni gerektiriyor. Hayır orada hisle hareket edemiyorsun. Bazı yerlerde nas ve icma tekfiri gerektiriyor. Bu sefer hislerin burada te tekfir etmekte duraksıyor. Bu da doğru bir şey değil. Yani hepsinin yerli yerine konması gerekiyor. Nasların doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Ama hisler asla burada bizim belirleyici bir delilimiz değildir. Biz alametlerle tekfir edemeyiz. Yani şimdiye kadar da şirkin ve küfrün pek çok alametleri insanlara da zahir olmuştu. Ama alametlerle tekfir yoktur. Nas ile, sabit icma ile ancak e, bu olabilir. E, zamanımızda, işte geçmiş zamanlarda İslam Devleti'nin olması, yani bu gibi hükümleri İslam Devleti'nin ve onun atadı kadıların veriyor olması, mesela tek, irtidat hükmünü kadı verir muayyen bir şahs hakkında bu hükmü kadı verir. İslam devletinin olduğu yerlerde. İslam devleti olmadığı bizim zamanımız gibi zamanlarda ne yapacağız peki? Mesela adam Türkiye'de var böyle örnekleri çok. Adam içkinin haramlığını açıkça inkar ediyor. Veya tesettürün farzlığını açıkça inkar ediyor. İslam'da işte örtünmek diye bir şey yok diyor. Veya namazın farziyetini inkar ediyor. Namaz güzel bir şeydir diyor. Ama işte, yani farz mertebesinde değil, kılmak zorunda değil insanlar. Kılarsa iyi olur. O güzel bir Müslümandır. Ama kılmazsa da yine Müslümandır. İşte kadın örtünmese de yine Müslümandır. Yani başını açsa da yine Müslümandır. Böyle diyor. Bu küfürdür. Bundan dolayı tekfir etmeyenin akidesi bozuktur. Onun akidesinde küfür vardır. Bundan dolayı tekfir etmiyorsa. Çünkü bu artık e, İslam'ın emirlerinin çok açık emirlerin herkes tarafından alim ya da cahil herkes tarafından bilinmesi zorunlu olan <gülüyor> hükümlerinin inkarıdır. Farzların inkarıdır. Evet bu meseleler insanlara karışık geliyor. Bunlar açık meselelerdir. Böyle fitneler işte elimden uzak olunduğu zaman kendisini böyle alıp yutar. Akidesi kayıp gider. Ne olduğunu bilemez insan. Kör olmamak lazım. İnsan ancak naslarla, ilimle basiret üzere olabilir. Bu zamanlar İbn-i Mace'nin Zeyd bin Erkam Radiyaland'dan yaptığı rivayette ahir Zaman anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte kişinin mümin olarak sabahlayıp akşama kafir olacağı. Akşama Işte Müslüman olarak, mümin olarak akşamlasa sabaha kadar kafir olacağı böyle bir zamanda. Ancak bundan Allah'ın ilimle ihya ettikleri kurtuluşa ererler diye bu rivayette. İlimle hareket yani hislerle değil, ilimle hareket, naslarla hareket burada Müslüman'ı kurtaracak en önemli unsurdur. İlimle hareket dediğimiz zaman bazıları tevillere de ilimlemiştir. Reylerle Kıyaslarla, şuna bunla yapılan yorumlara da ilim diyorlar. Yani mezheplerde ağırlıkla bunlara ilim diyorlar. Direkt Nas'ın söylediği sınırda durduğun zaman bunu ilimsizlik olarak görüyorlar. Yani reyleri katacaksın, kıyas katacaksın, ondan onu çıkaracaksın falan filan. İlim böyle. Hayır Bu değil. İbni, Öme, İbn-i Amr radiyalanmadan gelen hadis olduğu gibi Bukhara ve Müslüm rüade ediyorlar. Allah ilmi insanlardan çekip almak suretiyle kaldırmaz. Fakat alimlerin canlarını alır ilimleriyle beraber. Onlar öldüğü zaman geriye cahil insanlar kalır ve kendileri gibi cahil insanları önder edinirler. Bunlar da reyleriyle insanlara fetva verirler. Hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar buyuruyor. Yani bunlar reyleriyle yani bu, sonrakilerin Seleften, e, Selefin yoluna muhalefet edenlerin indinde ilim kabul edilen bu reylerle, kıyaslarla, şunla bununla fetva verirler. Bu yorumlarla fetva verirler. Hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. Sapma böyledir. O halde ilim, diğer bir lafzı, hadisin diğer bir lafzı insanlara ilimsiz olarak fetva verirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam reylerle, kıyaslarla verilen hükme ilimsiz fetva diyor. İlimden uzaklıktır bu. İlim, kitap ve sünnettir. Selefin menhecidir. Selefin üzerinde olduğu yoldur. Dolayısıyla insan eğer selefin menhecini, onların iman tanımını, kadere nasıl iman ediyorlar? Sahabe konusunda inançların nedir? Ahiret ahvali konusunda selefin üzerinde bulunduğu akide nedir? Bunları sıkı bir şekilde takip etmezse, mesela çıkıyor bazıları, işte her Müslüman işte Kur'an ve sünnetten evet muhatap olmak zorundadır. Bunu biz de söylüyoruz. İstediği hükmü çıkar. Böyle bir şey yok. Selefin yolunda gitmek zorundasın. Çünkü Allah Azze ve Celle aynı kitabında, Bakara suresinde sahabe olmayanlara, sahabe hitaben diyor ki sahabe olmayanlar için eğer onlar da yani sahabe dışındakiler de sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar. Sahabenin, bu ayetlerin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nazlı olan ayetlerin ve Peygamber tarafından bunlara yapılan açıklamaların bizatihi şahitleri olan, işittiği gibi e, iman edip amel eden o sahabelerin iman ettiği gibi iman ederseniz siz de hidayet bulursunuz. O halde bizim sahabenin üzerinde bulunduğu imanı bilmemiz gerekiyor. Onların metotlarını, menheşlerini bilmemiz gerekiyor. Bu manada daha pek çok ayetler var. Evet. Bunlar zaten menheş derslerinde örnekleriyle işliyoruz. Bu zamanda da iman şayet doğru bir şekilde anlaşılmazsa, küfür, imanın zıttı olan küfür, tevhid, tevhidin zıttı olan şirk, doğru bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin Rasulüne tebli e indirdiği, Rasulünün de asabına tebliğ ettiği şekilde anlaşılmazsa, İnsan buna dikkat etmezse sağa sola yalpalamaya başlıyor. Evet, biz her Müslümanın Kur'an ve Sünnet'e muhatap olmasına çağırıyoruz. Fakat her Müslüman Kur'an ve Sünnet'ten istediğini çıkarsın, kafasına göre akkamlar çıkarsın, buna çağırmıyoruz. Yani bu konu ilimle, sahabenin menheceyle kayıtlıdır. Ee, buna dikkat etmeyen kimselerinde Allah muhafaza ayakları kayıyor. Çünkü e, hak ile batıl Birbirine o kadar çok karıştırılıyor ki, hoca, hatip sıfatındaki kimseler dahi e, bu işte önderlik ediyorlar. Düşünün, yani daha önce bahsettik, siz de biliyorsunuz zaten bunu. Adam mesela maskesi sokağa çıkmak kul hakkıdır diyor. Namaz, işte <gülüyor> mesafeye dikkat etmezsen safların arasına boşluk koymazsan, maske takmazsan, bu şekilde namaz kılarsan işte kul hakkına girersin, günaha girersin diyor. Yani Allah Resulünün asabının hastalık zamanlarında dahi beraberce bu şekilde kılıklıklar namaza e, yasaklıyor. Din dine mahlederek yasaklıyor. Bakın bir hüküm hükmetme var. Kişi dünyada hükmeder. Dünya hükümlerinden bir mesele hakkında hükmeder mesela evlatlar arasında hükmeder. Hakka isabet eder veya etmez. Bu kendi hükmüdür. Allah'ın indirinden başkası hükmeder. Bu küfür değildir. E, ama illaki günahtır. Yani bile bile hakka muhalif bir hüküm veriyorsa, mesela e, evlatları arasında eşit e, bağışta bulunması gerekir. Kız erkek fark etmez. Eşit şey yapması lazım. Evlatlar arasında ayırdım gözetiyor. Birine fazla yapıyor. Bu Kitaba aykırıdır. Allah'ın indirinden başkası hükümdür. Biz buna küfür demiyoruz. Bu zulümdür. Bu bir fısktır. isyandır. Lakin bundan dolayı kişi kafir olmaz. Fakat tutup sigara haramdır derse kafir olur. Neden? Çünkü beşeri bir hükmü Allah'ın dinine nispet ediyor. Bugün bakın Allah'ın indirdiğinden başkası hükmedenler kafirdir diyenlerin %99'u sigaraya haram diyor. Öyle değil mi? Ay Allah'ın indirinden başkasıyla hükme diyorsunuz. Ayet mi var? Hadis mi var bu konuda elinizde? Allah'ın indirinden başkasıyla hükme diyorsun ve büyük küfür olan kısımda hükme diyorsun. Çünkü Allah'ın dininde hükme diyorsun. Biz bu sebeple din adına konuşanların hoca kısmının mezheplerin Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmesinin yöneticilerin dünyevin meselede Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmesinden çok daha tehlikeli olduğunu söylüyoruz her zaman. Çünkü alimler, ilim adına konuşanlar, din adına konuşanlar bu hükmü Allah'ın dinine nispet ederek koyuyor. Yöneticiler ise kendilerinden bir zulüm veya isabet neyse, isabetli de olabilir bazen. Dünyevi meseledeki şeyler. Yani insanların masrafı geri, mesela trafik uygulamaları gibi. Masrafı mürsele konusunda yöneticilerin böyle bir şeyi vardır. Salahiyeti vardır. Dünyevi bir hükümdür bu yani. Ama Yönetici de olsa, alimlerden dahi olsa, kitap ve sünnet dışında bir şeyle Allah'ın dinine nispet ettiği bir hüküm koyuyorsa bu büyük küfürdür. Dinden çıkaran büyük küfürdür. İşte Mayda 44'te anlatılan küfür de, yani dinden çıkaran kısmı böyle bir küfürdür. Ama Allah'ın dinine nispet etmiyor. Diyor ki, yani mesela ben içki satılmasına izin veriyorum diyor. Ben bunun Allah'ın dininde haram olduğunu biliyorum. Ben bunu helal saymıyorum. Bu şekilde izin vermemin de caiz olduğunu iddia etmiyorum. Bundan dolayı kendimi günahkar kabul ediyorum. Böyle diyor, biz bu kimsenin büyük küfürle değil, küçük küfürle kafir olduğunu söyleriz. Yani dinden çıkaran bir küfürle değil, fasık olduğunu, zalim olduğunu söyleriz bu hükmüyle. Ama diyorsa ki, ben arkadaş insanlara hükmeden bir pozisyondayım. Benim hükmettiğim her şey Allah'ın dininde haramdır veya helaldir. Diyorsa, Allah'ın dinine nispet ediyorsa, yaptığı şeyin helal olduğunu ittikat ediyorsa bu büyük küfürdür. Aynı şekilde dinde olmayan bir hükmü Allah'ın dinine nispet etmekte. Böylesi bir büyük küfürdür. Yani e, tekrir meselelerini izah ederken de biz bu ayrıntı her zaman dikkat çekiyoruz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin dokuz şekli vardır. Bunların altısı büyük küfürdür. İnsanı dinden çıkaran büyük küfürdür. Üç şekli de dinden çıkarmayan şeklidir. Mevcut yöneticiler de çoğunlukla yani biz açıkça kendi ağızlarından işte ben bunu helal görüyorum veya ben de Allah'ın hükmettiği gibi hükmedebilirim veya beşerin hükmü de Allah'ın hükmü gibidir. Bunun gibi açık küfür olan sözleri kendilerinden duymadıkça biz alevlıkla küfürüne hükmetmiyoruz. Evet, alamet olarak işte büyük küfürde olduklarını gösteren durumlar olabilir. Ama bu açık, net delillerle sabit olmadıkça bunlar tekbir edilmez. Fakat... Gel gelelim şu namazı yasaklama meselesine. Kim yöneticilere camilerde cemaatle namazı yasaklama yetkisini veriyorsa, buna müdahale etmeyi yetkisini veriyorsa bu kafir olmuştur. Aynı şekilde mesela Diyanet diye bir kurum var biliyorsunuz. Tağut'tur bu kurum. Mesela diyor ki e, bu zamanda faiz helaldir diyor. Yani bankadan kredi çekebilirsiniz, ev zarurettir diyor. Kim böyle bir fetvayı onaylıyorsa o da kafir olur Kişi faiz çekmekle kafir olmaz, büyük günah girer. Ama kim böyle bir fetvayı onaylıyorsa, faizle hiç alakası olmasa da kafir olur. Bunların arasının iyi ayırt edilmesi gerekir. Evet, 8. Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra kibirlenerek sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azapla müjdele. Dokuz, Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Mücahid dedi ki: "İttekazeha huzuva" kavliyle Allah'ın yolunu alaya almaları kastedilmektedir. Katad dedi bu ayeti hak sözlerle alay ederek hakkı yalanlamak kastedilmektedir. İşte bu cehmili küfrünün az önce işaret ettiğimiz kim işte Kur'an mahluk olduğunu söylerse o kafirdir. Onu tekfir etmeyen de kafirdir. Selefin icma ettiği şeyi. Ee, ilk ortaya atan kimse Cahad bin Dirhem'dir. Cahad bin Dirhem'den Cahad bin Dirhem'i e, halde Kasri bir bayram, kurban bayramında kurban ederek işte siz kurbanlarınızı kesin ben bu Cahad bin Dirhem denen kafiri e, boğazlayarak Allah'a kurbanımı sunuyorum demişti. O şekilde öldürmüştü. Ondan Ceym bin Safvan aldı. Ceym bin Safvan işte 40 gün namazı terk etmiştir. E, dinlen irtat etmiştir yani. Sonra e, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyor. Taha suresinden başlıyor. Beşinci ayete gelince er rahman Alel-Arşis Deva ayetine. Şayet gücüm yetse, imkanım olsa bütün musaflardan bu ayeti kazırdım diyor. Yani böyle bir inanç sahip. Devam ediyor. Kasas suresinde işte Musa aleyhisselamın şeyine gelince, kıssasına gelince işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu sanki kendisi söylüyor. Yani Kur'an mahluk'tur dediğinde, yani bu Kur'an Allah'tan değil de Muhammed aleyhisselatü vesselam kendi söylüyor manasında. Söylediği için işte burada kibar davranmamış diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için. Burada hiç kibar konuşmamış diyor. İşte şurada Musa aleyhisselamın kıssasını anlatıyor, ondan bahsediyor da tamamlamıyor. Devamını getirmiyor falan filan. Böyle alaya alıyor. Bakın bu iman etmeyenlerin e, bu şekilde küfürlerini en barışa girdi Ceyn ortaya koymuş. Ondan bu işi Bişrel Merisi devralmış. Bişrel Merisi e, şeyin zamanında memunun zamanında işte bu Kur'an mahluktur sözünü devlet anayasası haline getirmiş. Yani kim buna iman ederse, Kur'an mahluk olduğuna iman ederse biz onu Müslüman kabul ederiz. Kur'an mahluk olduğunu söylemeyeni de işte biz kafir görürüz diyerek Devletin resmi politikası haline getirmişlerdir. Bu önemli bir şey. Neden üstünde durduğumu anlatacağım şimdi. Bundan sonra da Hüseyin el-Kerabi çıkmıştır. Ahmet bin Hanbel zamanında yine. Hüseyin el-Kerabi'si de şöyle demeye başlamış. İşte Kur'an'ı telaffuzumuz mahluktur. Yani Kur'an'ın kendisi, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir ama bizim telaffuzumuz mahluktur. Böyle bir bidat ortaya atmıştır. Bu telaffuzumuz hakkında biz ne mahluktur deyiriz, ne mahluk değildir deriz. Bu bidat olarak ortaya çıkmış bir şeydir. Biz bu konuda konuşmayız. Çünkü selef imamları bunu kınamışlardır. Yani ne mahluktur denilir. Telaffuzumuz için söylüyorum. Yani biz telaffuz ettiğimiz zaman telaffuzumuz mahluk mudur, değil midir? Bu konuda konuşmak bidattır. Yani ne mahluktur diyeceksin, ne mahluk değildir diyeceksin. Ama Hüseyin Kerabisi gibiler esasında... Kur'an'ın kendisine mahluk diyebilmek için bunu payanda olarak kullanmışlar. Lafsiye diye bir cehmiyenin alt mezhebi çıkmış. Bunlar da aynı şekilde kafir olan gruptur. Evet, peki Kur'an mahluktur veya değildir. Şimdiki insanlar bundan bir şey anlamıyor. Ne kastediliyor? Mesela zamanımızda Mustafa Üstürk diye bir kafir vardı Marmara İlahiyat'ta. O adam açıkça içindeki pisliği kusmaya başladı, net küfrü ortaya çıkmaya başladı. Bu adam, yani tarihsel canlayış, hermeneotik canlayış, Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inanmıyorlar bunlar. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanında, evet Cibril Aleyhisselam ona vahiy getirmiş ama bu birebir lafızlarla değil, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu yeniden yorumlamış, kendi zamanındaki şartlara göre açıklamış. Bu açıklamalar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Yani mane Allah'tan olabilir ama lafızlar falan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi yorumlarıdır diye bakıyorlar. Bu anlayış maturdilerde devam etmiştir. Ki ilk Kur'an mahluktur diyenlerden birisi Ebu Hanife'dir. Bu küfürden iki sefer tevbe ettirilmiştir. Hanefilerde, maturdilerde bu devam etmiştir. Maturdi mezhebi Buna çok yakındır. İman tanımında da diğer meselelere yaklaşımda da. Yani bir meselede kitap ve sünnet nasıl olsa da orada akılla yorumda bulunabilme e, alanını genişletmişlerdir. Bu yüzden zamanımızdaki akılcılar, yani vahye karşı akıl tarafında olanlar, matur diler, çok överler. İşte akla en uygun mezhep, işte hanefi mezhepdir, matur dilerdir diye bunu ön plana çıkarmaya çalışırlar. Maksat şu, bir konuda Allah'tan bir ayet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis de olsa o konuda yine de yorum yapabilme genişliğine sahipsin. Yani ayeti de sağa sola e, çarpıtabiliyorsun. Hadisi zaten hadise şeye gözüyle bakıyorlar. Yani edebi bir malzeme. Yani bundan asla hüküm çıkaramazsın diyorlar. Ama faydalanabilirsin. Bu, yani helali harama karışmayacak hadisler. Ama işine gelen yerlerde mesela nasıl ki ebebiyatta kafir dahi olsa, güzel şiir söyleyen birisinin sözünü, hikmetli bir söz söyleyen birisinin sözünü misal verebiliyorsun ya aynı o mertebeye koydular. Alacağın olur, atacağın olur diye. Hadisi bu mertebeye koyuyorlar. Diğer beşer sözleriyle Muhammed Aleyhisselatü ve hadislerini böyle bir mertebeye koyuyorlar. Zamanımızdaki ilahiyatçıların buçu bu akidededir. Bu sebeple Allah Resulü'nde mütevatir bir hadis var diyorsun. Kime ne söylüyorsun? Yani hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Bu caleografistir diyorsun. Hadis sabit bu konuda. Bütün aziz kitaplarında var. Hikaye anlatıyorsun sanki adama. Sanki kele olan masallı anlatıyorsun yani. Güzelmiş veya güzel değilmiş. Sanki böyle yoruma açık bir şeyden bahsediyorsun. Kardeşim bu söz Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman Asaf suresi 36. ayet Allah ve Resulü bir şey hükmettikleri zaman, iman etmiş hiçbir erkek veya kadının artık başka bir şey tercih etme hakkı yoktur. Bunun zıttı küfürdür. Nisa 65'teki gibi yani. Onlar aralarında çıkan meselelerde, tartışmalarda seni hakem kılmadıkça, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve verdiğin hükümden dolayı, İşlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olmakça iman etmiş olmazlar. Bu Nisa suresi 65. ayet. Şimdi bunlar mealci e, görünümünde ortaya çıkıyorlar ya ya Kur'an savunucuları. İşte hadisleri bile Kur'an'a ya onların zihninde ortak koşmamak gibi bu lafızlarla sunuyorlar ya. Tamam hadisleri attınız bir kenara. Bu ayeti ne yapacaksın? Bu ayet hükmünü yitirmiş midir yoksa kıyamet gün ne kadar baki midir hükmü? aranda çıkan iki Müslüman, beş Müslüman, 15 Müslüman gruplar ihtilaf ettiler. O meselede Resulü hakem kılma emri devam ediyor mu, bitti mi? Bitti diyorlarsa onlar Kur'an'a iman etmiyorlar. Aynı bu Cem'in Safan gibi Kur'an mahluk olduğuna inanan kimselerdir. Yok devam ediyor diyorlarsa ben Kur'an e, Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bu meselede nasıl hakem kılacak? E Kur'an diyeceklerse kardeşim o da Kur'an okuyor, bu da Kur'an okuyor, öbürü de Kur'an okuyor ve yorumluyor. Rasulü hakem kılmış olmuyorum ben. Ben Rasulü neyle hakem kılacağım bu meselede? Eğer bu ayetin hükmü devam ediyorsa, gerçekten Allah'ın kitabına iman ediyorlarsa, Kur'an mahluk değildir diye iman ediyorlarsa gerçekten, cehmi kafirlerinden değillerse bunun cevabını versinler. Ben bugün Rasul'e muhakeme olabilir miyim? Bizim imanımız o ki biz Resul'e muhakeme oluruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisleri halen, e, sayı hadisleri tespit edilmiştir ve kıyamet gününe kadar e, muhataplarını ilgilendirmektedir. Bir, burada bitmiyor. Muhakeme oldun. Onun verdiği hükümden dolayı gönlünde hiçbir sıkıntı olmadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmaz. Başka söze gerek yok. Allah Azze ve Celle'nin ayeti. Kur'an mahluktur diyenler Dini tarihseldir diyenler, neredeler? Bugün deistler diye bir fırka patladı biliyorsunuz. Yani Allah'a iman ederim ama kendi istediğim gibi, herkes kendi istediği gibi Allah'a iman eder. Şeriatlara bağlanmak, peygamberlere tabi olmak böyle bir zorunluluk yok diyenler. Onlar daha mert bunlardan. Yani onlar küfürlerinde, Mertler. Ya ben peygamber tanımıyorum, Kur'an tanımıyorum, şeriat tanımıyorum ama Allah'a iman ediyorum diyor. Ateistlerden farklı Allah'a iman ettiklerini söylemeleri. Küfürde birler. Deistleri tekfir etmeyen de kafirdir. E bugün bir sürü deist var. Kendisinin Müslüman olduğunu iddia ediyor. Sırf Müslüman olduğunu iddia ediyor diye onu tekfir etmeyecek misin? Ben Kur'an'ın hiçbir şeriatı hükmü Sünnetin hiçbir helali haram beni bağlamaz diyor adam. Veya Mustafa İslamoğlu. Tekvir etmeyecek misin? Diyor ki, hadis sahih bile olsa akide de bağlayıcı değil. inanmak gerekmez diyor yani. Böyle bir adam tekvir etmeyecek misin? Selef böyle bir adam tekvir etmeyeni de tekvir ediyor. Dikkat edin. Evet. imanı ve küfrü bu meselelerin ayrıntılarını iyi bilmeyen insanlar bizim tekvirden sakındırmak, yani Müslüman bir kimseyi tekvirden sakındırmak için söylediğimiz sözleri, aslen Müslüman olmayan böyle insanlar da tekvir etmemek için aleyhimize getirmeye kalkışırsa çok büyük bir cahillik ediyor bugün. Biz aslen Müslüman olana işte cehaleti mazeret görürüz, tevli mazeret görürüz, ikrağı mazeret görürüz. Namazı inkar ediyor ama Müslümanım diyor, bunu sen Müslüman kabul edebilir misin? Bu kimse İslam'a girmemiş ki. Haccı inkar ediyor ama Müslümanım diyor. Beş vakitte namaz kılıyor. Sen buna Müslüman der misin? Diyebilir misin yani? Bir kimseye Müslüman demek bizim selahiyetimizde değil böyle bir kimseye Müslüman demek. Yani evet bir kısmı dediğimiz gibi namazı inkar etmekle yasaklamakla kafir olurken başka bir kısmı imanın bu temel meselelerindeki gafleti sebebiyle Farkında olmadan küfre sapıyor. O kardeşlere bir an evvel tevbe edip de tekrar İslam'a dönmeleri için uyarı olsun diye söylüyoruz bunları. Yoksa bizim umurumuzda değil. Kim neye inanıyorsa herkes ahirette kendi hesabını verecektir. Evet, Selef'in menhecinden bağımsız bir şekilde ben Kur'an ve sünneti kendi kafama göre anlarım diyen insan böylesi fitnelere düşüyor. Allah ayaklarımızı din üzerinde kalplerimizi sabit kılsın hak ile batılın çokça birbirine karıştırıldığı bazen işte Allah'ın ayetleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayı sünnetleriyle alay edildiği hem de kendisini tevhide nispet edenler tarafından alay edildiği bir zamandayız. Ha, bunlar işte hastalık bulaşır, şeyini kabul etmiyor deyip dalga geçiyorlar. İşte bunlar işte maskeli, mesafeli namaza karşı çıkıyorlar deyip dalga geçiyorlar. Kardeşim senin dalga geçtiğin biz değiliz. Biz dünyada çok küçük bir topluluğuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisleri, Allah Azze ve Celle'nin ayetleri, bu dinin şaşmaz kanunları. Açın bakın tevhid kitaplarına. Hiç mi tevhid kitabı okumadınız? Hiç mi tevhid kitabı şerri okumadınız? sebeplere ne derece bağlanılır ne derece sebeplerden işte Allah azze ve celle'ye işte izin ne kadarına izin vermiştir ne kadarına izin vermemiştir? Ne zaman şirk olur? Ne zaman şirk olmaz? Hiç mi tevhid kitabı okumadınız? Bir sürü tevhid kitabı ve şerhleri e, tercüme edildi. Ve derslerini de yaptınız. Ezbere okuyorsunuz. içerinde ne geçiyor? Dikkat etmiyorsunuz. Tıpkı daha önce uyardık buna. Hutbe-i Urca'yı okuyan adam Sözlerin en hayırlısı Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu. İşlerin en kötüsü, en şerlisi dinde sonradan ortaya çıkarılanlardır diyor. Bunu dernekte yapıyor. Dernekte bu hutbetül hacı ile başlıyor. Dernek bidat. Düşünmüyor buradaki tezat. Aynı bunun gibi. Yani insan ne söylediğini, hangi yolda gittiğini farkında olmadan yani güya derdi bizi aşağılamak ama Allah ve Rasulünün sözlerini aşağılıyorsunuz, farkında değilsiniz yani. Bizi aşağılayın, bizi aşağılamaktan dolayı çok büyük sıkıntı çekmesiniz. En fazla kul hakkı talep edebiliriz. Ama Allah Azze ve Celle'nin sözünü, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü, bu dinin temel kaidelerini, kurallarını siz böyle alay konusu yaparsanız, neredesin tevhid iddianız? Bırakın yani insanlık iddianız. Böylesinin insanlığı da kalmaz. Allah Azze ve Celle böylesine insanlık vasfını bile vermiyor. Münafıkları anlatırken, onlara insanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman biz sefihlerin, yani şu düşük insanların iman ettiği gibi mi iman edeceğiz, bu ayak takımın iman ettiği gibi mi iman edeceğiz diyerek e, kibirleniyorlardı. Sahabenin iman ettiği gibi iman etme şekline. Evet. 10. ayet, arkalarında cehennem vardır. Kazandıkları şeyler ve Allah'ın dışında edindikleri veliler onlara hiçbir yarar sağlamaz.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 Eleyim kelimesi Kur'an'ın tamamında can yakıcı manasındadır demiştir. Yani burada acı azap, can yakıcı bir azap kastediliyor demiştir. 12 Allah kendi emriyle akıp gitsin ve onun lütfundan ararsınız diye sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz. Denizlerde gemilerin yüzmesi suyun kaldırma kuvveti sebebiyle falan değil. Yani illa ki işte bilimsel açıklayalım diye Allah Azze ve Celle'nin kainat üzerindeki tasarruğunu inkar edebilmek için çeşitli açıklamalar getirmeye uğraşmayın. Denizlerde bu gemileri yüzdüren de Allah Azze ve Celle'dir. Göklerde kuşları uçuran da Allah Azze ve Celle'dir. Uçakları uçuran da Allah Azze ve Celle'dir. Mücahit dedi ki, Beli tepteku min fadlih karada ve denizde ticaret yapmaktır. Yani Allah azze ve celle işte karada, denizde, yeryüzünde ticaret yapasınız diye emriyle akıp gitsin diye denizlerde gemileri yüzdürendir. Onu denizi size boyun eğdirendir. 13. Kendisinden göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Yani insanlara Musahhar kılınmıştır. İnsanların menfaatine olan şeylere işte çalışıp didinip ulaşabilmeleri için imkan verilmiştir, musahhar kılınmıştır. Şüphesiz bunu da düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. i̇bn Abbas radıyallahu radyalanma dedi ki ışık, güneş ve ay bu ayette bahsedilen şeylerden bazılardır. Yani gündüz, işte güneşin aydınlığı, gece yıldızlar, ay e, bunlar hepsi kulların menfaati için Allah azze ve celle yarattığı ayetlerdendir. Eee ayetlerdendir. Allah azze ve celle izin verirse Câsiye Suresi'nin 14. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah tevhîke lâ ve estağfiruke ve töb